İbn-i Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu ve ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Pencereler Risalesinden 9. Pencere Kainattaki İbadat-ı Umumiye Bilbedaha bir mabudu Mutlakı gösteriyor Bu cümle özet cümle Kainattaki ibadat ı Umumiye Umumi bir ibadet hali görülüyor kainatta. Ustat birazdan anlatacak. Melayikeden cansıza kadar bir ibadet hali görülüyor. Varlık aleminde. Elbette ibadet varsa ibadet edilen de vardır. Evet. Aşık varsa maşuk da vardır. Evet. Kainattaki ibadet umumiye Bil daha çok açık bir şekilde bir mabudu mutlakı gösteriyor. Mutlak anlamda kayıtsız şartsız bir mabudu gösteriyor. Evet Alem Ervaha ve batına giden ve ruhani ve meleklerle görüşen zatların işadetiyle sabit olan Umum ruhani ve melaikelerin Kemal imtisal ile uddiyetleri bu yüksek perdeden bir ispat ruhlar alemine ve perdelerin arkasına nüfuz edebilen hatta bu ruhani ve meleklerle görüşebilen yüksek zatlar var. Bunlar bütün hal ve yaşayışları itibariyle yalan üzerine söz söylemeler imkanı olmayan son derece güvenilir insanlar. Dolayısıyla biz görmesek de bu güvenilir insanların ortak bir şekilde ifade ettikleri bu hakikate inanmak durumundayız yani Amerika'dan gelen insanların Amerika'yı anlatmalarına inandığımız gibi çok sayıda insanın hele de işte televizyonun fotoğrafın, videonun olmadığı dönemlerde insanlar Amerika'nın varlığını inanmak durumundaydılar çünkü bir sürü insan gittik geldik şöyle bir kıta var diyorlardı Bizim kendimizin gidip doğrudan görme şansımız olmayınca gidip gelenleri den dinlemek ve onların dediklerini kabul etmek durumundaydık. Aynı şekilde ruhlar alemine, yani gözümüzün önündeki perdenin arkasına geçip oranın meskunları olan, melaike ve ruhanileri gören insanlar var. Bu insanlar yaşayışlarıyla, ahlaklarıyla ortaya koymuş oldukları şüpheden, çok uzak yaşayış tarzlarıyla kendi güvenilirliklerini kanıtlıyorlar. Dolayısıyla bunlar melaike ve ruhanilerin son derece emirlere itaatkar ve her anlarını ibadetle geçiren kusursuz varlıklar olarak anlatıyorlar bize. Melaike ve ruhanileri sürekli ibadet halinde olan Cenab-ı Hakk'ın emrine amade olan yaratıklar. Nurani yaratıklar bunlar, bunlar ibadet halindeler. Dolayısıyla böyle bir ibadet çok aşikar bir şekilde bir mabudu gösteriyor. Ve bir müşahede, bütün zih hayatların kemali intizamla ubudiyet kerane vazife görmeleri diğer taraftan hepimiz gözümüzle görüyoruz, bütün canlılar müthiş bir nizam düzen içinde. Kendilerine ne vazife verilmişse onu taslamam yerine getiriyorlar. Demek ki bir emra amadeler, bir vazifeyi yapmaktalar. Dolayısıyla itaat halindeler. Bu itaat de ibadet anlamını taşıyor. Evet, yani Cenab-ı Hak bir ipek böceğine ipek yapma vazifesini vermiş. Onu en güzel şekilde yerine getiriyor Birisine bal yapma vazifesini vermiş, onu en güzel bir şekilde yapıyor. Birçoklarına süt yapma vazifesini vermiş, onları en güzel şekilde yerine getiriyor. Evet. Buna bitkiler de ilave edersek, her bir bitki kendisine verilmiş olan vazife neyse o vazifeyi tas tamam yapıyor. Meyveler cihetiyle baksak hangi ağacı, hangi meyveyi vermesi emredilmişse o vazifeyi tas tamam yerine getiriyor, bunu görüyoruz. Evet. Bütün canlılarda kendilerine verilmiş bir vazife var. Ve bu vazifeyi ifa ediyorlar. Hali apaçık gözlerle görülüyor. Evet dolayısıyla bir emir var. Emre itaat var. Dolayısıyla ibadet var. Bunlar da kainattaki umumi ibadet halinin bir göstergesi oluyorlar. Ve bil müşahade anasır gibi bütün cemadatın Kemal itaatle ubudiyetkar hani hizmetleri. Diğer taraftan cansızlar alemine gittiğimizde, unsurlara mesela indiğimizde, toprak, hava, su, ateş gibi. Aklı fikri, hesabı kitabı olmayan şeyler bunlar ama muhteşem vazifeyi ifa ediyorlar. Ve yeni e, bilimin diliyle konuşursak karbonazot, oksijen, e, hidrojen gibi şeylerle müteşekkil canlılar. Bu bu cansız şeylerden muhteşem binalar inşa ediliyor, mesela genetik materyaller inşa ediliyor, onların üzerine muhteşem saraylar inşa ediyor adeta, çünkü bütün canlılar bu cansız varlıkların muhteşem bir şekilde sevk ve idaresi hasıl oluyorlar, inşa ediliyorlar, bina ediliyorlar. Demek ki ister karbon, azot, oksijen, hidrojen, Diyelim ister ateş su hava toprak diyelim bütün bunlar cansız olmalarına rağmen bunlardan müteşekkil olan Çayırda muhteşem yapılar var bunların çoğu canlı yapılar evet bu yapıları ayakta tutuyorlar demek ki onlara bir vazife vermiş bu vazifeyi çok iyi ve şaşırmadan yerine getiriyorlar demek tam bir ibadet hali içindeler bu görünüyor. Bir mabudu bilhakkın vücudu vücudunun ve vahdetini gösterdiği gibi. Yukarıdan aşağı baktığımızda işte ruhlar ve melakelerden tutun. Canlılara kadar, onlardan da cansız atomlara, moleküllere kadar her şeyin kendilerine verilmiş olan vazifeyi taslamam yapmasından hareketli bunu görüyoruz ki emir var, emre itaat var, vazife var, vazifenin yerine getirilmesi var. Dolayısıyla tam bir ibadet hali var bütün kainatta. Bunu görüyoruz, evet demek ki mabudu Bilhak, hak yani bu kadar ibadete layık biri var, bunun varlığının olmazsa olmaz olduğunu gözümüze gösteriyoruz. Diğer taraftan her türlü canlı cansız hatta melaike ve ruhani gibi varlıkların adet onları kıble yaparak etrafında dönmesi gösteriyor ki hepsi aynı Rabbe ibadet diyorlar. Evet, bir hakkın ibadete layık olan ve tek olan bir Rabbi gösteriyoruz, bir mabudu gösteriyoruz. Bütün bunlar. Aynen bunun gibi, her bir taifesi icma ve tevatür kuvvetini taşıyan bütün ariflerin hakikatli marifetleri. Her bir taifesi icma ve tevatür kuvvetini taşıyan bütün ariflerin hakikatli marifetleri. İnsanların hepsi aynı akıl, akıl ve anlayış seviyesinde değildir. Üstad bir başka yerde yüzde seksen ehli tahkik değildir diyor. Dolayısıyla hele de bu e, makulat dediğimiz soyut haritaları tamamıyla kavrayabilmek herkese müyesser olmuyor. Bunlar toplumun içerisinde yüzde on yirmi gibi bir e, kesimde ancak mahkeş bulabiliyorlar. İşte bunların arasında da aklını, fikrini, kalbini bu konuya tevcih etmiş, bu konuda uzmanlaşmış, adına Arif dediğimiz bilge insanların e, marifetleri var. Yani akıl yoluyla, kalp yoluyla, e, ruh yoluyla anladıkları bazı hakikatler var. Evet, şu Arif dediğimiz, bunların sayısı milyonları geçiyor, bunlar icma ve tevatür kuvvetinde. Yani aynı noktaya parmak basarak Aynı hakikatleri belki küçük nüanslarla ifade ederek Ve bunların hep beraber Aynı şeyi milyonlarca dille Söylemeleriyle çeşit tevatür Mahanasını yani yalan üzerine ittifakı muhal çok Büyük kitleler halinde aynı mak maksatları ifade etmeleri Ki bu ifade eden adım Onların marifetleri oluyor Hakikatlı marifetleri Bütün şakirlerin bütün Şakirler taifesinin semeradar şükürleri. Evet, Şakir dediğimiz kendilerine yapılan ikramı fark edip bu ikrama karşı mahcubiyetle şükür ve minnetle şükranla cevap veren insanlar var. Ve bu insanların bu şükürleri onların e, onlara tevcih eden bu iltifat ve tevciyu daha bir artırıyor şükredildikçe daha çok veriliyor. Bunu da görüyoruz, hissediyoruz. Ve bütün zakirlerin feyizli zikirleri, Cenab-ı Hakk'ı zikretmekten, onu anmaktan, onu tefekkür etmekten e, hasıl olan feyizli zikirler var. O zikre karşılık kalp ve ruhlarını hissettikleri, itminan, huzur, diğer taraftan ilhama mazhar olmaları, ve işlerinde suhulet görmeleri gibi durumlar var. Bunlar o zikirden alabildiğine feyiz alıyorlar. Ve bu zikirlerin feyzinin neticesinde de birçok e, ayrı ayrı iltifatı ve teveccüye mazhar oluyorlar. Bunu hem onlar ifade ediyor hem de onların etrafında bunları yakın takip eden insanlar görebiliyorlar. Ve bütün hamitlerin nimet artıran hamdleri... Diğer tarafında Hayatında Cenab-ı Hakk'ın ona ikram etmiş olduğu Bütün nimetleri görebilecek ve Bunlar ne kadar yerinde Ne kadar Büyük bir Cenab-ı Hakk'ın Lütfu, ikramı, ihsanı olduğunu Fark eden Buna karşı hamtle Yani övgüyle Ve şükür ve minnetle mukabele eden Hamitler var Bunların hamdleri de Şükürde olduğu gibi yine onlara teveccüh etmiş olan nimetleri kat kat artıran durumlar. Bunları da görüyoruz. Ve bütün muvahitlerin bürhanlı tevhidleri ve tavsifleri. Diğer tarafından bütün dünya çapında farklı dinlere de mensup olsalar bir Allah'ın olduğunu ifade eden ve bunların mantıki, akli delillerle, bürhanlarla kanıtlayan, ispat eden insanların ifadeleri, tavsifleri var. Ve bütün muhiplerin hakiki muhabbet ve aşıkları ve aşkla kendinden geçmiş insanlar var. Kainatta diğer insanlara, diğer canlılara, diğer varlıklara aşkla, şevkle bakan ve bunların arkasında bir aşk kaynağı gören İnsanlar var. Bunlar aşıklar ya da muhipler diyoruz. Aşkla Cenab-ı Hakk'a müteveccüh oluyorlar bunlar. Ve kainattaki bütün güzelliklerin ondan kaynaklandığını biliyor. Onları birer ayna gibi görüp bu aynada tecelli eden bu ışıltıların pırıltıların asıl kaynağı olan ezeli e, maşuka Cenab-ı Hakk'a e, teveccüh ediyorlar. Ve bu aşkla kendilerinden geçiyorlar. Bu aşıkların sayısı da milyonları buluyor. Bu kadar aşık varsa, bu aşıkın, bu kadar aşıkların bir maşuklarının olmaması mümkün değildir. Bütün müritlerin sadık irade ve rabetleri. Diğer taraftan müritlerin, özellikle bir e, mürşidin etrafında iradelerini ve rabetlerini. Yani bütün arzularını, tutkularını oraya tevcih eden insanlar var, bunlar şevkle, aşkla bir tarafa teveccüh etmiş bulunuyorlar ve bu yolda birçok e, nimetten, birçok lezzetten, birçok rahattan e, kendilerini çekiyorlar. Demek ki döndükleri yönde, teveccüh ettikleri yönde rağbetlerini celbedecek çok mühim hakikatler var. Onların o bu rağbetleri ve iradelerin o tarafa adete odaklamaları Gösteriyor ki Evet bu kadar iradeyi, bu kadar rağbetleri kendisini cezbedecek bir hakikat var. Ve bütün muniplerin ciddi talep ve inabeleri evet, Yürekten dua eden insanların Çok ciddi Talepleri Duaları Yine ''Maruf, meskur, meşkur, mahmud, vahid, mahbub, mergub, maksut olan o mabud ezeliğinin vücubu vücudunu ve kemal-i rububiyetini ve vahdetini gösterdiği gibi. Evet. Bunlar teker teker aslında Cenab-ı Hakk'ın birer ismi bir anlamda, bir anlamda sıfatı. Evet. Yukarıdan aşağı saydığımız teker teker üzerine durulan şeyler gösteriyor ki bu kadar e, mesela, marifet maruf bir zatı gösteriyor. E, tanıdıkları biri var. Bildikleri biri var. Ki ona, e, onun marifetinden bahs. Meskur, demek ki zikre layık biri var ki onu zikrediyorlar. Meşkur, şükre layık birisi var ki ona şükrediyorlar. Mahmud, övgüye layık, şükrana layık birisi var ki onun övgüsünü yapıyorlar. Vahid, işte bütün hepsi tek bir merkezden, tek bir elden e, tecelli ediyor ki bütün ışıltıların, pırıltıların tek bir kaynağı var. Bunu muvahitler de aklen fikren, e, mantık muhakeme, e, delil e, güzergahında ispat ediyorlar. Mahbub, yani bu kadar aşkla, şirkle teveccüh edilen e, bir sevgili var ki bu kadar insanlar kendilerinden geçiyorlar. Dünyanın her türlü güzelliklerini bir kenara bırakıp ona mütevetci oluyorlar. Mergub, yani rağbetleri celbeden, çok cazip cazibedar e, birisi var her şeyi bırakıp ona teveccüh ediyorlar. Maksut olan, insanlar için en yüksek maksat, vidal olan o mâbud-ezeli'nin vücudu vücudunu Mekezeli böyle bu sıfatlara layık bir zat var, onun varlığı da aklen zaruri ve kemal-i rububiyetini. İşte her şeye her şeyini veren, her şeyin her türlü ihtiyacını gören, her şeyi hem varlığa çıkaran, varlıktan sonra da varlığını devam ettiren canlı ise bütün ihtiyaçlarını gören ve onu her türlü yıkımdan koruyan ezeline kadar bir koruyucu, bir Rab bir tedbir var bunu gösteriyor ve vahdetini gösterdiği gibi. Kamil insanlardaki <gülüyor> Kamil insanlardaki bütün makbul ibadatın ve o makbul ibadatın neticesinden hasıl olan füzat ve münacaat Müşahedat ve keşfiyat yine o mevcudu lem yezel ve o mâbudu la yezâlin vücubu vücudunu ve vahdetini ve kemal-i ruhbiyetini gösterir. İşte az önce sayılan bütün kainata, kainatta müşahade edilen bu ibadet hali bir de kamil insanların, yani herkes tarafından kemalatı, yetkinliği bilinen, kabul edilen, İnsanların kabul gören ibadetleri, duaları, neticesinde hasıl olan var, onların dualarına karşılık gelen ilhamat var, hidayet var, huzur var, saadet var... ...ondan öte işte bunların neden olan makbul ibadetler, münacatlar, onların sürekli yakarış ve yalvarışları var... Bunlar bazen şiir, bazen nesir olarak bütün nesiller boyunca taşınıyorlar. Bizlere kadar geliyor. Ve müşahadat ve keşfiyat. Ve işte bu ibadet de elde etmiş oldukları perde arkasında arkasına nüfuz edip görebilme bahtiyarlığı var. Ve diğer insanların keşfedemediği perde gerisi hakikatleri bizzat yaşama durumları söz konusu. Evet, bütün bunlar yine o mevcudu lem yezel ve o mabudu la yezalen vücubu vücudunu ve vahdetini ve kemalü rubiyetini gösterir. Evet. O eskimez, pörsümez, yok olmaz ezeli varlığın yine sonu, sonsuz ezeli ebedi ünvanıyla bileceğimiz mabudun çünkü bazı şeyler var ki insan ibadet gibi peşine takılıyor, aşk şeklinde peşine düşüyor ama gelecekleri yok, bir müddet sonra yok oluyorlar, sönüyorlar. Demek ki bunlar gerçek mabut değiller. Gerçek mabut yok olmayan, sönmeyen, sonradan olmayan bir mâbuddur. Geçmiş yani önü ve sonu olmayan anlamında mâbud-i lâ vücubu vücudunu ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Evet, demek ki bütün kainattaki bütün bu ibadet e, formları, şekilleri ibadete bir hakkın layık olan ebedi ve ezeli bir zatı gösteriyor. Ondan başkasıyla ibadet etmenin doğru olmadığında bir çeşit vurgulamış oluyorlar. İşte şu üç cihette ziyadar büyük bir pencere vahdaniyeti açılır. Üç ayrı yönden kainattaki umumi ibadet halinin. Bir mabudu mutlaka işaretin Üstad Hazretleri bize göstermiş oldu. Yani kimisi küçücük sesleriyle, kimisi dev gibi, gök gürültüsü gibi sesleriyle, rengarenk farklı dillerle aynı hakikat ifade ediyorlar. Bir mabuda işaret ediyorlar, ona dua ediyorlar, ona yöneliyorlar, ona müteveccihler denilebilir. 10. pencere ve anzal min al-âlima maa anfahrjbî min al-thamarat rizqan l-kum wal-sakhr l-kumul falqul fi al-bahr bi-âmirhi wal-sakhr l-kumul anhar wal-sakhr l-kumul wal-qamar dâibin al wa min kulli la Şu kainattaki mevcudatın birbirine teavünü, tecavübü, tesanüdü gösterir ki umum mahlukat bir tek mürebbinin terbiyesindedir. Bir tek müdebbirin idaresindedir. Bir tek mutasarrıfın tahtı tasarrufındadır. Bir tek seyidin hizmetkarıdırlar. Şu kainattaki mevcudatın birbirine teavini. Yani kainatta bunu görüyoruz kainatın parçaları arasında çok ciddi bir yardımlaşma var. Tecavüp var. Yani birbirinin ihtiyacına cevap vermek var. Tesanüt var. Bir dayanışma var. Birazdan Üstad bunların e, bazılarını örneklendirecek. Bu kadar sırt sırta omuz omuza vermiş birbirinin ihtiyacına cevap veren bir kainatla karşı karşıyayız. Ciddi bir yardımlaşma, bir tesanüt bir karşılıklı cevaplaşma var. birbirin derdine koşma var adeta kainatta. Bu neyi gösteriyor? Umum mahlukat bir tek mürebbinin terbiyesindedir. Ki bütün mahlukatı tek bir maksat etrafında bir araya getiren bir terbiye var. Bir tek müdebbirin idaresindedir. Aynı maksat için birçok varlığı bir araya getirip istediği şekilde İstediği vazifeyi yaptıran bir müdebbir, bir idare var. Bir tek mutasarrıfın taht tasarrufundadırlar. Demek ki burada hükmü geçen, gücü kuvveti etkisi olan bir tek seydin hizmet kârıdırlar. Demek ki o ne derse o oluyor. Her birini birbirine hizmet ettiriyoruz, aynı maksatta sevk ve idare ediyoruz. Çünkü zemindeki zihayatlara Livazmatı hayatiyeyi emr-i rabban ile pişiren güneşten ve takvimcilik eden kamerden tut. taziya hava, ma ve gıdanın hayatların imdadına koşmalarına ve nebatatın dahi hayvanatın imdadına koşmalarına ve hayvanat da insanların imdadına koşmalarına. Cümle uzun onun için parçalar halinde hazmetmeye çalışalım. Evet, bütün kainatın bir tek zatın tahtı tasarrufunda olduğunu gösteren deliller sayıyor üstad burada. Çünkü zemindeki zi levazımat hayatiyeyi hayatiyi Rabbani ile pişiren güneşten. Evet. Güneş bizim için müthiş bir yardımcı, ihtiyaçlarımızı gören. Bir açıdan baktığımızda ne varsa mutfağımıza gelen, onları hepsini pişiren yani güneşin güneşteki güneşten aldığı enerjiyle bitkiler neşe fenomeni buluyorlar. Büyüyorlar, serpiliyorlar. O olmasa olmayacak. Demek ki güneş akla hayale gelmedik bütün meyve ve sebzelerin pişirilmesinde son derece önemli bir vazife görüyoruz. Bu emir rabbani ile oluyor. Rabbani bir emir. Yani çok özel, terbiye edilmiş bir şekilde. Çünkü güneş ışıkla ışınlar aslında son derece tehlikeli olan şeyler. Fakat Cenabı Hak dünya ile ayın arasını öyle bir uzak mesafeye koymuş ve biz öylesine bir atmosfer, yedi katlı atmosfer çakmış ki tepemize. Bununla güneş enerjileri en uslu şekle getiriliyor, en latif, mülayim şekle getiriliyor. ve bu bitkileri kavurmaktan eee muhafaza ediyor, donmaktan da muhafaza ediyor ve onları en ideal bir şekilde adeta pişiriyor. Dolayısıyla her ağaçtaki meyve, her tarladaki, bostandaki e, sebze bu çok kıymetli hizmetkarın tam da bizim için nasılsa nasıl olması lazım geliyorsa o şekilde istihdamıyla mümkün oluyor. Demek ki bizim bir bitkinin hayatta kalabilmesi için temelde güneşe ihtiyaç var. Dünya ile güneşin arasında böyle bir mesafeye ihtiyaç var. Ondan sonra dünyamızın bu büyüklükte bu süratte kendi etrafını bu dönüş süratinde, bu eğiminde hatta atmosferinin bu şekilde oluşunda tam da bu şekilde oluşunda çok önemli bir terbiye var. Cenab-ı yani Hak her şeyi çok özel ince ayarla terbiye etmiş bize hizmet ettiriyoruz. Demek ki güneş kiminse bu bütün nebatat da onundur. Ve takvimcilik eden kamerden tut. Diğer taraftan kamer var. En zahir hizmeti bize takvimcilik ediyor. Bize günlerin geçiş hakkında fikir veriyor. Gecelerimizde gecelerimiz aydınlatıyor, nurlandırıyor. Ondan öte daha coğrafyanın, ilgili bilimlerin ortaya koymuş olduğu çok şeyler var. Dünya gibi bir dünyaya ay gibi bir peykin, bir uydunun verilmesi tam da bu uzaklıkta ve bu büyüklükte olmasının dünyanın dönüşü üzerinde ve dünyadaki gelgit olaylarından tutun birçok olayın üzerinde çok önemli ince bir ayar sebebiyle güneşe takıldı dünyamıza takıldığını ilgili bilimler bize izah ediyorlar dolayısıyla kamer tam da bu dünyada hayatı netice verecek hayatın devamına meydan sağlayacak şekilde yaratılmış dünyamıza takılmış bundan tutta ziya hava ma gıdanın ziya hayatın imdadına koşmalarını. diğer taraftan işte ışık bizim imdadımıza koşuyor hava bizim imdadımıza koşuyor yani, hava çok özel bir terkiple yaratılmış A, terkibinde azıcık değişiklik olsa Faydasından çok zararı olacak. Bu terkibi muhafaza etmek için çok müthiş dengeler kurulmuş kainatta, dünyamızda. Bunlar teker teker üzerine durulsa her birinin etrafında çok geniş, nurani halelerin olduğunu göreceğiz. Evet, hava, hava girip e, akciğerlerimizden kanımıza karşı hücrelerimize kadar koşturuluyor. Kanımızı temizleyip vücudumuzdaki yaşama ateşini belli bir noktada tutup sonra da yine ciğerlerimiz öyle havaya atılıyor. Ve buradan çıkan karbondioksit de yine ağaçlar vasıtasıyla, yeşiller vasıtasıyla, bitkiler, nebatat vasıtasıyla şekere çevrilip enerjiye dönüştürülüyor vesaire Dolayısıyla hava çok özel bir hizmete tabi tutulmuş. Çok özenli bir hizmetkar. O anlamda bakıldığında hava aslında bizatihi camit bir şey olup böyle muhteşem bir hizmet yaptırılabilmesi emir tahtında hareket ettiğini gösteriyor. Rabbani bir sevk ve idare içerisinde olduğunu gösteriyor. Ma, su da aynı şekilde. Cenab-ı Hakk'ın çok özel bir ikramı. Bu da hayat, su olmazsa hayat olmuyor. Hayata nasıl da hizmet ettiriliyor? Bunu ilgili bilimler bize genişçe izah ediyorlar. Gıdanın, zi hayat gıdanın yani Ziyahava maa gıdanın ziya hayatların imdadına koşmalarına. Evet. Bunlar hayatın varlığı için zorunlu şeyler. Bunlar olmasa hayat olmayacak. Bunlar hayata kendileri e, akılsız, şuyursuz, hesapsız, kitapsız, cansız şeyler oldukları halde öyle muhteşem bir hayatı netice verecek bir şekilde sevk ve idareleri onun birisi tarafından bir maksatla Beraberce koşturulmalarını ifadesi oluyor. Evet. Ve nebatatın dahi hayvanatın imdadına koşmalarına. Evet. Nebatat olması hayvanat yaşayamayacaktı. Dolayısıyla nebatatın varlığı ve nebatatın bir anlamda mesela oksijenin temininde nebatat çok önemli görev görüyor. O payrı bir şey. Diğer taraftan kendisini adeta bizim için feda etmeleri nebatatın, hayvanlar için feda etmeleri. Bunu gösteriyor. Yani nebatat olmasa hayvanat olamayacaktı. Dolayısıyla nebatatın yeşil yaprakların, şey, yeşil yapraklarından meyvelerine, tanelerine kadar her şey hayvanatın yaşamalar için bir yardım hükmüne geçiyor. Nebatat hayvanatı düşünerek onlara acıyıp merhamet ederek bunu yapamayacağına göre demek ki merhameti, şefkati, hikmeti, kudreti iradesi ilmi sonsuz olan biris tarafından hayvanatın imdadına koşturuluyor anlamına geliyor ve hayvanat dahi insanların imdadına koşmalarını diğer taraftan hayvanat da gerek bize hizmetkar olmaları mesela at olup binek öküz olup tarlamızı sürmeleri işte dev olup üstüne binmemiz anlamında ayrıca e, sütleriyle yünleriyle ve yardımlarıyla hayvanat da insanlara ...hizmet için yaratılmışlar belli. Evet, mesela deve gibi büyük bir hayvan, öküz gibi büyük bir hayvan, insanın zapt etmesi mümkün değil. Fakat Cenab-ı Hak onları bize hizmetkar olabilecek bir mahiyette yaratmış. Onlar bize hizmet ediyorlar. Cenab-ı Hakk'ın lütfu olmasaydı biz onları kendimize hizmet ettiremezdik. Dolayısıyla bu imdat onların bizatihi kendi imdatları değil... Belki bizim imdadımıza koşturulmalarıyla mümkün oluyor. Hatta azayi bedenin birbirine muavenetine birbirinin muavenetine koşmalarına evet bu da çok önemli. İnsan bedeninde yaklaşık 100 trilyon hücre var. Her biri mustakil şeyler bunlar. Bunlar niçin kafa kafaya veriyor da mesela bir doku oluyorlar. Dokular nasıl kafa kafaya veriyor? Bir organ oluyorlar birbirinden bağımsız organlar nasıl birbirini düşünüyorlar da bir araya geliyorlar iç içe adeta işte mangadan tabura kadar değişik şekillerde organizasyonlarla birlik haline gelmeleri askerlerin kendilerine verilemez akıllı askerler bile kendi başına bu düzeni alamazlar nerede kaldı tamam, akıldan hesaptan kitaptan uzak şeylerin kafa kafaya verip bir proje etrafında birleşmeleri anlamına geliyor hayat, evet. Nasıl oluyor da bu kadar birbirinden bağımsız şeyler, bir tek maksat için hem de büyük bir projenin e, mesela hayatı sonuç vermek üzere, insan hayatını, hayvan hayatını, bitki hayatını e, sonuç vermek üzere bir araya gelip belli bir maksatla e, yardımlaşmalarının başka izahı yok, evet birbirine yardım etmiyorlar. Birbirlerine yardım ettiriliyorlar. Evet. Hatta gıda zerratının hücrerati bedenin imdadına koşmalarına kadar cari olan bir düsturu tabin. Yer taraftan midemize indirdiğimiz gıdaların parçalanıp kan yoluyla bütün hücrelere taşınması en hücre köşeye kadar ve her hücrenin de ihtiyacının farklı olduğu düşünülürse Birine çok birine az vermeden hepsine hangisi lazımsa onu sadece vererek böyle bir dağıtım yapılıyor. Bu gıda zerrelerin kendilerine verilebilecek bir şey değil. Onlar camittirler, edilgendirler. Dolayısıyla bir fail onları istediği şekilde istediği yere sevk ve idare ediyor anlamına geliyor. evet bir düsturu teavün ile camit ve şuursuz olan o mevcudat-ı Ya bunların şuursuz olduğu, cansız olduğu belli fakat birbirine müthiş bir şekilde omuz omuza vermişler, aynı proje etrafında çalışıyorlar, sanki ellerinde metreleri pergeleri var tartıları, terazileri var ince ayarlarla çalışıyorlar evet bu neyi gösteriyor? Bir kanunu kerem, bir namusu şefkat, bir düstur rahmet altında gayet hakimane, kerimane birbirine yardım etmek, birbirinin sadayı hacetine cevap vermek, birbirini takviye etmek, elbette bil bedahe bir tek yekta vahide hat, ferdi samet kadir mutlak, alim mutlak rahim mutlak, kerim mutlak bir zat-ı vacibül vücudun hizmetkarları ve memurları ve masnurları olduklarını gösterir. Evet, Bu kadar birbiriyle ilgisi olmayan aklı olmayan, gözü kulağı olmayan, siniri bile olmayan camit tamamen cansız katı şuursuz olan o mevcudat-ı yani Müthiş bir muavenet görülüyor ki anlattı. Bu muaveneti nasıl izah edeceğiz? Bir kanun kerem var ortada. Yani sanki birbirine ikram etmek için koşuşuyorlar. Ama bunlar kendilerinin e, keremi olamaz. Bir namusu şefkat. Bir şefkat iradesi var. Sanki diğerine acıyoruz Yardımına koşuyor. Bir düstur rahmet. Artık müthiş bir merhamet sergileniyor. Evet. Bunları görüyoruz. Yani bir ışıltı pırıltı var ortalıkta. Ama bu ışıltı ve pırıltı onların kendisinden değil dışarıdaki bir güneşten kaynaklanıyor. Nedir o? Gayet hakimane, kerimane birbirine yardım etmek. Birbirinin sağda i cevap vermek. Birbirini takviye etmek. Elbette bir tek yekta, vahidehat, ferdi samet. Evet bunlar teker teker... Bakınca çıkardığımız sonuçlar, Cenab-ı sıfatları bunlar, bu kadar muavenete, birbirinin ihtiyacına cevap vermeye, birbirinin yardımına koşmaya sebep ve veren nedir? Evet, onun kaynağı, mesela 100 trilyon hücreyi bir maksatla bir araya getiriyor. Cenab-ı Hak insan vücudunu teşkil ediyor. Hatta her bir hücrede yaklaşıkta 1 trilyon hücre atom olduğunu düşünürsek, 1 trilyon çarpı 100 trilyon şeyi bir maksatla bir araya getirmek, Niye gösteriyor? Demek hepsine hükmü geçen sözü geçen sen şuraya sen şuraya sen şuraya diye onu oraya gönderen ve orada şu vazifeyi yap diyen bir tek yekta vahide hat, ferdi samet, kadir-i mutlak, alim-i mutlak, rahim-i mutlak, kerim-i mutlak bir zat-ı vücudun hizmetkarları ve memurları ve masturlar olduklarını gösterir. Yani parlak şeydeki ışıltı ve pırıltılar görüyoruz. Başımızı kaldırdığımızda güneşi keşfediyoruz. Haa. Bu ışıltı ve pırıltı güneşten geliyor. Bunların kendi içinden değil diye bunu keşfettiğimiz an sonuca varmış oluyoruz. İşte kainatta da böyle bir şefkat birbirleri yardımlaşan, birbirinin eden, birbirinin imdadına koşan cansızlar görüyoruz. Bunlar onların kendi e, keremleri, şefkatleri, merhametleri değil. Belki dışarıdan onlara bir kerem, bir şefkat, bir rahmet, merhamet telkin ediliyor. Dolayısıyla bütün kainattaki bu mavenet onun rahmetinin kereminin iltifatının bir masarı oluyorlar. Tüm ışıltıların pırıltıların kaynağı o güneş Rabbimiz tala ve tekaddes ta hazretleri oluyor. İşte ey bir çare müflis felsefi bu muazzam pencereye ne diyorsun? Senin tesadüfin buna karışabilir mi? Yani felsefe burada iflas etmiş durumdadır. Çünkü ortada bir kerem var, bir şefkat var, bir merhamet var. Bunu izah edecek bir şey yok. Tabiatıdır deyip geçilmeye çalışılıyor. Bunun tabiatı denen şey bunu izah edecek bir durum değil. Tabiatı ne demek? Evet. Halbuki tabiatında ne var? Camitlik var, şuursuzluk var. Fakat ortada müthiş bir şuur var. Müthiş bir rahmet, şefkat, kerem var. Bunun izahı yok. Felsefe bu konuda iflas etmiştir. Böyle bir pencere diyecek lafı yoktur. Çünkü anne tek dediği yani her şey böyle ilim, irade, kudret sahibi bir yaratıcının sevk ve idaresiyle merhamet ve şefkatiyle olabilir. Ya da o şeylere atfedilecektir. İkisi de onların kabullenemediği şeylerdir. O zaman tesadüf deyip içinden çıkmaya, sığırılmaya çalışıyorlar. Halbuki ortadaki manzara tesadüfle bağdaşmayacak ve süreklilik arz eden bir hadisedir. Bir kanundur çünkü. Kanunda tesadüf olmaz. Bütün bilimler aslında bunun izahını, izahını değildi. Bunu anlatan, bunu gösteren şeyler bunu yorumlamak da ancak bu şekilde olabilir. Yoksa manzara ortada. Her şey birbirinin yardımına koşuyor. Müthiş bir keremle, şefkatle, rahmetle ama bu onların kendilerine verilebilecek şeyler değil. Demek ki onları aynı maksat etrafında, aynı hayat projesi etrafında bir araya getirip ince işlerde çalıştıran harici bir rahmet, kerem, hikmet sahibi var. Bunu gösteriyoruz. Subhanikelailmelene illa maalimtena inne kentelali muhakim wa khur <gülüyor> daawan alhamdulillahil fatih.